Ebu Rimse rıfa'a Temimi Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ben, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, üzerinde iki yeşil elbiseyle gördüm. Hadis 784 Cabir, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'nin fethedildiği gün başında siyah bir sarıkla Mekke'ye girdi. Hadis 785. Ebu Said Amr ibni Hurays Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başında siyah bir sarık olup ucunu iki omuzu arasına uzatmıştı.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 Cübbenin yerinden çıkaramadı da, cübbenin altından çıkarıp, iki kolunu yıkadı, başına meshetti. Ben, mestleri çıkarmak için elimi uzattım. Onları bırak, ben mestleri abdestliyken iken giydim buyurdu ve üzerlerine meshetti. Değişik bir rivayette, üzerinde,